Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın Günaydın sevgili dinciler. günaydın sevgili Fahir Ben de günaydın sevgilim diyeceksin gibi Vallahi şey Çünkü böyle bir tavırla bir gün Hani ben böyle yeni kalkmışız da Yok bayağıdır mutfaktayız <gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler Sanki bayadır öyle bir izleyim olmasın Ve Öyle bir izlenim de yatmış olmak istemeyiz ee, Bugün 26 Aralık 2012 Çarşamba. Saatlerimizde 9'a doğru yanaştı iyice. Ee, bir açıklamamız, bizim açıklamamız... Ya bizim açıklamamız değil. Ee, Ottü Mezunlar Derneği'nin bir basın açıklaması, dün yaptı. basın açıklaması. OTTü mezun'uyuz ya bir şekilde oradan belki. Yani hem oradan hem de dün e, bir kanalda ben şeyi izledim Fahir. Ben sayı 46 oldu onu söyleyeyim de şey mi? Üniversite mi? Kınayan üniversite sayısı ya, 46. Sayı üniversite, Kınayan üniversite sayısı 46 oldu. Bu tek tek sayılıyor da. Kınayan üniversitelerin öğretim üyeleri, çalışanları, öğrencilerinden gelen Tekiler biz katılmıyoruz açıklaması da en az 46 olmuştur. Öyle söyleyeyim. Yani eğer sayıları böyle çarpıştıracaksa ki öyle bir şeydir saçma. Yani dün de söylediğim gibi o fikir sadece rektörlüğü bu kınama kararı alan yazısını çıkaran Yönetim rektörlüğü ve senatosunu Bağlıyor birçok üniversiteden genel tepkiyi de tepkiyle de bunu anlamış olduk. Ha, üniversite içinde de buna destek olanlar vardır tabi de yani öteki taraftan da böyle bir şey var. Ama daha da garibi hala kaç kaç gün geçti olayın üzerinden 18 Aralık'ta yaşandı Onda, evet. bu olay neredeyse 10 gün olacak yani yarından sonra. Şimdi hala dün bir televizyon kanalında çok uzun yıllardır program yapan bir adam. E, adam. iki tane adamı karşısına almış ve yarım yamalak bilgilerle garip garip yorumlarla e, olayları konuştular. Çok garibime gitti. Hatta ODTÜ'den e, bir araştırma görevlisi e, hocamızla kadar. bağlandı. Gayet güzel ifade ederken sapık supuk bir takım mailler okudu o yıllardır program yapan adam. O tutan araştırma görevlimiz e, Mehmet hocamız diyelim. Mehmet hoca da ki ben ismini ilk defa duydum adam Dedi ne alakası var diye çok güzel bir cevap verdi. <gülüyor> bu mailin konumuzla ne alakası var bu konunun dedi. E, yani bu kadar uzaklar konudan ve hala e, molotov kokteğiyle atıldığını ve lastik yakıldığını zannediliyorlar ya. Bütün Türkiye böyle sanıyor. Yani bu bilerek mi böyle yoksa bilerek mi yapıyorlar yoksa bilmeden mi bilgisizlikten mi yapıyorlar bilmiyorum o yüzden de galiba bu mezunlar derneğinin basın açıklamasını bir okuyalım. okumak lazım gerektiğini yani de güzelce okuyalım bir de tane tane okuyalım oktay ki rahat anlaşılsın tamam şöyle demiş mezunlar derneğinin bir e, basın açıklaması şu şekil ODTÜ'nün bileşenleri olarak öğrenciler, öğretim elemanları, personel ve mezunlar aşağıdaki açıklamayı kamuoyuyla paylaşmaktadır. ODTÜ'de 18 Aralık'ta meydana gelen olaylar, geliştirilmesinde çok sayıda ODTÜ mezununun da katkı koyduğu Göktürk-2 uydusunun fırlatılması için düzenlenen törenin engellenmesi nedeniyle başlamamıştır. Öğrenciler yeni YÖK yasa taslağı ve Suriye'ye yapılmak istenen olası müdahale konularında endişelerini en üst düzeydeki yöneticilere iletmek istemişlerdir. Ancak öğrenciler bu amaçla daha yeni yürüyüşe başlamışken polis tarafından şiddet kullanarak engellenmiştir. İçinde lojmanlar, kreş, ilköğretim okulu ve lisenin de bulunduğu, derslik ve laboratuvarlarıyla 20 bin kişilik otty kampüs alanı gaz ve ses bombalarıyla savaş alanına dönmüş. Ofisler, derslikler, laboratuvarlar ve kütüphane durulamaz, eğitim yapılamaz hale gelmiş. Ders ve araştırmaların yapıldığı bölüm binalarında yaşam hakkı tehdit edilmiştir. 1. Toplumda şiddet karşılıklı olarak insani ihtiyaçların ile ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerimiz diğer yargıları ile uyumlu yaşamak, düşüncelerini özgürce ifade edebilmek istemektedir. Üniversitemiz rektörlüğü şiddet içermeyen, başkasının özgürlüğünü kısıtlamayan, eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi engellemeyen ve çevreye zarar vermeyen protestoları üniversite özgürlük ortamının olmazsa olmazı, parçası olarak gördüğünü ifade etmiştir. 2. Demokrasi başta toplumdaki azınlıklar olmak üzere herkesin varoluş hakkının, dilinin, kültürünün, yaşayış biçiminin, düşüncelerinin ve söz hakkının saygıyla karşılanması anlamına gelir. Özellikle iktidarların kendilerine karşı dile getirilen her türlü düşünceye saygı göstermesi demokrasinin özünü oluşturmaktadır. 3. Şiddet demokrasisinin özünü oluşturan öğelerin baskılanmasına yönelik bir siyasi araç olarak kim tarafından uygulanırsa uygulansın asla kabul edilemez. Toplumsal muhalefeti Önleme amacıyla şiddet kullanılması ne yazık ki ülkemizde fazlasıyla yaygınlaşmış bulunmaktadır. Bunun demokrasiyle bağdaşır yanı yoktur. Şiddet asla uygulanmamalı, canlara ve doğayı olumsuz etkileyecek araçlar hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. 4. ODTÜ'nün çeşitli çevrelerce hedef tahtasına oturtulmasını demokratik kültür ve zihniyetle bağdaştıramadığımızı ve tehlikeli bir kutuplaşmaya zemin hazırladığı için endişe verici bulduğumuzu belirtmek isteriz. 5 ve son. Bu temel ilkelerimizi tüm kamuoyuyla paylaşırken ülkemizin dünya çapında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri imza atan nitelikli eğitim araştırma ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla en fazla örnek gösterilen kurumlarından olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin mensupları olmaktan gurur duyduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz demiş. E, ve ODTÜ bileşenleri üniversite özelliğine sahip çıkmaya devam edecektir diye de son cümle olarak böyle bir açıklaması var. E, biz de bugüne kadar pek çok kere değindik bu e, konuya çeşitli vesilelerle ama... Bazen böyle dümdüz galiba anlatmak, okumak gerekiyor. Dümdüz, Oktay dümdüz okudun da dümdüz. tane tane okudun, güzel okudun. Teşekkür ederim. Ağzını seveyim seni. Yani. Teşekkür rahatsız ederim. Rahatsız olmayacak. Bunu bir iltifat sen... olarak alıyorum. Tabii ki bu bir iltifat. Ama inkart, ben sadece neyi... okudum. Otü mezunları derneği, o rektörlüğü. Sonuçta sen ee... de bir otü mezunusun, ben de bir otü mezunuyum. Mutlu mezunu olmasak da tıp mesela Galatasaray Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde nasıl Oktay ben de yani kötü bir şey var. demiyorum. Aynen öyle. Kurban abi. olayım tamam ya aklı başında olan diyeyim tamam. Tamam hadi gel o zaman başında ben sana süt ısmarlayayım gel mutfakta. Ben süt içmiyorum ama küçük çocuklar siz tabii ki ee, bazı süt bakanı dokunuyor <gülüyor> onlar doktor yasakladı yoksa süt içilmez mi? En güzel şey süt. Modern sabahlar Modern Sabahlar Tamam, yok tamam oldu güzel güzel. Yeni saatin başından hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. 9.03 oldu saatimiz. 26 Aralık çarşambada olduğumuzu hali hazırda devam ettiğimizi söyleyelim Hatırlı, bir kez daha. Ee, ve e, bugünün gündemine bakalım nelerimiz var nelerimiz yok. Bakalım ilk şey e, fotoğraflar gelmiş Göktürk 2'den bu arada. Ee, gitti biliyorsun. Hay Oktay bunu kabul edemem lütfen bunu bana söyleme şimdi bütün otel ayağa kalkacak. <gülüyor> Doğru can değil mi? Evet oteli sen? Opti ben. Ha o zaman Göktürk'e karşı mısın yani? <gülüyor> Son nefesini verdi bu yürüme yap. Bir üst söz ustadını da hemen kaybettik oracık İzmirden geçmiş üstelik ilk, ilk görüntü. İlk görüntü İzmirden nereye çekmiş İzmir'den? ne kadar. Hem de İzmir çekiyor. İdeolojik midir, nedir uydurda. Bana tamam uydunun Ayarlamış. ideolojisi olur mu değil mi? Ayarlamışlar. Ayarlamışlar abi. Sonuçta otüller yaptım. Çok otüller. Onlar oradan vardı. tabii. Nereyi çekiyor? İzmir'i çekiyor. <gülüyor> Brezilya. E, ne bu? Alınan ilk görüntüler Amerika, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerden gelmiş. Türkiye'nin ilk görüntüsü ise İzmir'den alınmış. Tamam, nasıl görüntüler net miymiş? Nasıl kafasına göre mi? Biraz da şuradan çekeyim ama Azıcık bunu göndereyim. Biraz abi, buradan bir. E şöyle çekiyorsun, farklı açılardan çekiyorsun. Uzayda olunca farklı açılardan dünyayı çekme şansın var. Bir oraya acık buraya. Kafayı çevir, hop Hindistan. Kafayı acık çevir, hop neresi? Neresi Oktay orası? Brezilya. Brezilya. Hop, hop birazcık çevir. Norveç. Amerika, Norveç'a İzmir. Afrika İzmir bitti. Bitti gitti. Doğru söylüyorsun Faiz. Hiç uzay tecrübemiz olmadı ya? Yani bu çok kolay ya. Uzayda oradan oraya bakmak o kadar kolay ki. Hiç uzay tecrübemiz olmadı. Daha ne tecrübelerimiz yok Oktay? Kim bilir Brezilya'da ne programlar var ne tip tecrübeleri var. Yaşlı ya daha doğrusu birazcık daha yaşlı yaşı olan dinleyicilerimiz bu espriyi anlamıştır fay. Ama ne biraz 10 daha sene mi oldu? Kaç sene oldu o reklam geçerli bitir ya? 6 ay önce hala yayınlıyorduk ya. İşte neyse canım 6 ay 7 ay. Altı Yine ay de gider, bir, bir, bir kanca, kanca atmak için espri demek olarak ki kullanmak de... için biraz yani uzun bir zaman. Ama haricen, demek ki bazı reklamlar insanda öyle etki yaratıyor. Başka reklamlarda kim bilir nelerdir. yiyen yani. benim vicdanım rahat demiş. Kim tük mükeymiş ha? Hakeme tükürdü mü tükürmedi mi tartışması dolayısıyla hakem Halis Özkahya. Öz Özkahya. Öz Özkahya. Bir daha de Özkahya. Halis Özkahya. Halis Özkahya. Bir daha Halis de. Özkahya. Bravo. Teşekkür ederim Fahir. Tükürüğü benim, içim rahat mı demiş. İçim ra vicdanım rahat demiş. Ha. Ha, ha, tükürdü mü tükürmedi mi falan filan Hayır, gibi bir şey. Oldu. O tartışır, daha yeni atlattık onu atlatamadık bile tekrar. Ne, hangi tartışmayı? İşte tükürdü tükürmedi. Öyle Öyle işaret ya? burada. Şey, şey bir de karizmanın e, açıklaması vardı ya o da portekizde. Bizim ülkemizde bu sıfır sin dedi Sıfır. <gülüyor> yani bir sol sıfırsın hem de Ay hadi bakalım. Ben Affleck'ten bir açıklama var. Bugün böyle kısa kısa yapacağız. Kısa kısa dünyada kısa kısa açıklamalar hatta Köşemiz var sevgili. Ee, ben Affleck. Ben Affleck demiş ki hiç demiş. Açıkla demiş. Siyaseti heh. seviyorum ama demiş. Sadece seviyorum demiş. Hiç siyasete girmeyi düşünmüyorum demiş. Senatör olma. Sorduk mu dememişler mi? Sorduk mu? Sorduk mu? <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Kıskanıyor mu Fahir? Ben Affleck'i mi? Abi kıskanmadım o kalsın ya. Kusura bakmayın da bir kıskan. <gülüyor> bir insanı delirtecek soru. Kıskanıyor musun sen bu adamı? Kıskan... Kıskanıyor musun sen bu adamı? Abi ben söylüyor. Daha doğrusu Ege söylüyor kıskandığı insanları da. Ben de böyle tatlı bir şey var. Yo ben de söylerim ya kıskandım ama benim çok fazla yok kıskandığım adam. Tamam abi ben söylemem. Hep içime atarım. Sen de siz, söylersin. Siz, siz... Niye söylemiyorum diyorsun? Söylüyorsun abi. Ya ben biraz tam söyleyemiyorum ya. Yani biraz zorlamak gerekiyor tabi mesela saadetin saran. Acı dertmen gerekiyor. Saadetin saran konusunda mesela birazcık tabi zorlamamış olsam Hayır canım saadetin saran bir o idol yani. O da geldi dün. <gülüyor> Geldim. Adını Hadi, gö herkes geliyor Hadi gözümüz adam. aydın. Neyse evet. Biz, tabii ki çok seviyoruz. Ben Affleck'i de çok seviyoruz. Ben Saadettin Saran'ı da ben çok seviyoruz. Şimdilik, yani, şimdilik en azından şimdilik. Kafa karışacak ha. Saadettin Saran nire beni. Tabii ikisi de yakışıklı o ayrı. Ya, sonuçta A ikisi de sıkı bilmiyorum. abi daktaylı yani. Ha, yani yakışıklı demeyelim de Ben Affleck için. Bilmiyorum beğeneni vardır beğenmeyeni vardır. Şimdi tekrar bir şey yaratmak istemiyorum. Tartışma konusu yaratmak Aman Fahir o da kalsın. O da kalsın 40 yaşındaki oyuncu Facebook'tan yapmış açıklamasını. Ee, sen, rahatlıkla... senatör, senatör olma şeyi varmış, söylentileri varmış. Beneflek olacak senatörü. Abi Çünkü neden? E, Berhan Şimşek gibi mi? Sen, milletvekili oyuncu bir tek onu tanıyorum. <gülüyor> doğru. Berhan Şimşek gibi doğru. O zaman söyleyelim böyle Şimşek konumuna düştün deriz. Tarık yani onu Akan var. Yok, Edison vardı değil mi? Edison vardı ama yani Edison o milletvekiliydi, değil mi? Edison milletvekiliydi. Ama şöyle bir şey var. En büyükte oydu galiba oyunculardan yani Yeşilçam. Yeşilçam tabi En yani. ünlülerinden olup da mecliste olan Hakan Şükür'ü sayıyorum. Oyuncu olarak düşünecek olursak. Oyuncu şşşş. olarak olur da Yeşilçam'dan değil. Ama ee... şimdi bak. Berhan Şimşek'le Beneflek bak bebe. Oluyor değil mi? He yani Berhan Şimşek, Beneflek. Berhan Halbuki Şimşek, Edi... Beneflek. Mesela, bak, Şimşek, Flak. Sevgili müsaadenizle de faile destek vereceğim. Halbuki Edison'la mesela Beneflek. Ben Edison'la ben. ben. ben. Olma. hiç olmadı. Ama bak, Berhan ben. Şimşek, Çimşek. Beneflek. Ne kadar güzel Çimşek. oldu. Şimşek, Flak. Evet, teşekkürler. Anlaşılmıştır herhalde. Hadi bakalım. Kız olursa demişler. Kız olursa... E, anamızın adını vereceğiz demişler. Kim böyle konuşuyor? Kim diyebilir bunu? İngiliz, İngiliz aksanıyla Aa, konuştuğuma göre hayır, Herigil. Yani William desek yani daha iyi. Hani, Herigil dediğim Çünkü William. Çünkü amcası William. olacak. E, Prince William ve eşi Cambridge düşesi artık öyle Diyan söyleyeceğiz. Diana'nın adını verecekler? Valla. Valla çok sevinirim yani. Yani bu ne kadar doğru bilmiyorum ama e, eğer demiş kız olursa demiş e, şu anda 14 haftada biliyorsun. Hmm, daha belli değil. Birinci Trimer dedikleri Trimer mi? Doğru Trimester. Mu? Trimester. Trimer dedin senin şey olan. <gülüyor> Ya o da var o da var işte oktay karıştırıyorum ben hep onları. Bebeğin trimester. cinsiyeti henüz bilinmiyor ama demiş. E, yani geçer hafta gittik demiş doktora bir demiş. Bir dakika ilk üç ay anlamına gelen trimester gibi bir şey mi bu? Evet. He. Öyle değil mi? Herhalde de, o anlamı geliyor. Sonuçta çevremizdeki e, gebeş insanlardan bildiğimiz şeyler bunlar. Kulaktan dolma bilgiler. He, tabii canım nereden yani bileceğiz? Bir Herhangi bir gebeliğimiz yok bugüne kadar. Kritik bir yanlışımız varsa ne olur e, düzeltin sevgili dinleyiciler bizi. Ondan sonra e, bir tartışmaya son noktayı koymuşlar mı yoksa yeni bir tartışma mı açmışlar bilmiyorum çünkü e, yani verirlerse ismine e, hammaları şey olur. E, Hamması kızar ya. Kızar diye bir konuşma da vardı yani bir yorum da vardı. Hamması... Hamma dediğimizde kraliçe Elizabeth sevgilisi. Ama o hammaya girmez ya hamma tam. Haminine mi girer? Haminine işte. Nesi o... olacak bu bebeğin? Nesi olacak? Baba annesinin şey. Baba annesi. Dede... Baba dedesinin annesi. Hamma'ya girer Fahir. Hamma. Hamma. Ebi mi denir yoksa. <gülüyor> beni beni içime bulandırdı nokta. 53 milyon dolar kazandım, tatile çıktım demiş. Aa aferin sen Kim bu? Elin. Elin. Elin de Generis Amical Talk 53 show. milyon dolar kazanmış. Ya bıraktı mı programını? Yok niye öyle olmuş ben anlamadım. 53 milyon dolar ne? Bir ha, 53 milyon dolarlık kazancı en çok kazanan e, kadın unvanı varmış kendisine. Helal olsun ne güzelmiş. E, gazetenin verdiği şey yorummuş o. Ne? Onu geçiniz. Bir de e, madem ünlülerden bahsediyoruz Hüce Ekmen. Hüce Ekmen. Adamım benim. İşte bak onu harbiden beğenirim yani. Herkes tatilde şu aralar. Herkes tatilde ben çalışıyorum. İt gibi çalışıyorum ama bak ne diyormuş biliyor musun? 11 ay it gibi çalışıyorum. Bir ay aslanlar gibi tatilimi yapıyorum demiş ya. Ve mi? E, Amerika'dan, Amerika'dan Avustralya'ya kuşağında 78 bin Amerikan dolarıyla gelmiş. Helal olsun. Ve de, o da gurbetçi sanatçı değil mi? Tabii canım Avustralyalı sanatçı. E, ne demiş? Herkes e, tatil yapıyor. Ben demiş çalışıyorum demiş. 44 yaşında kendisi biliyorsun. Maşallah. Sıkıdır yani. Sıkı. Sıkıdır. Zaten Sıkı ilk, bir iki. E, adamdır. Bir Hugh Jackman var bir ben varım yani. <gülüyor> Oktay kusura bakma da. Yok hayır niye kusura bakayım yani, ya. Yani beni biraz Hugh Jackman'a benzetirler de. Biraz kastırırsam falan. ben Biraz böyle <gülüyor> ilaç <gülüyor> etkisinde falan olduğunda kesin benzetirsin beni. Benzetir de bir canım yani. Sonuç olarak bakıyorum da. Şöyle, aslında neziyor, benziyor. Benziyor su Biraz evet. benziyorsun burada e, bir fotoğrafı var. Bak şöyle durayım. Favorili düşün filmde. Biraz kapatsana yüzünü şu ağız biraz daha kapat. Aman yok ağız kapamaya gidersek o zaman <gülüyor> şeye kadar yolu var yani. Neydi? Adamın adını unuttum Erdal'a kadar yolu var. Evet Oktay. 44 yaşındaki Hugh Jackman e, ben demiş vücut yapma için demiş çalışıyorum demiş. Kendisi. Body billi yapıyorum Tebrik demiş. Ediyoruz. Body, Billy, body Billy başladı ve Aa, body, body keşfetti galiba niye böyle bir şey var ya ben anlamıyorum ki niye haber oldu fotoğraf var diye değerlendirelim niye bir şey oldu acaba bence evet böyle bir şey olmuş olsa gerek sen yoruldun yıprandın yapma öyle. biraz yıprandım evet Jackson, çok güzel bütün, bütün sıkı erkeklerden bahsediyoruz Faiz yani erotik erotik William, konuşuyoruz burada Prince William diyoruz Hugh Jackman diyoruz Ben Affleck diyoruz ben, oluyor ben tabii. Şey de, da Beren lütfen da geçti <gülüyor> işte bir ara Edison bile geçti yani, Edison bile, bile geçti dederken yani o tab Saran da geçti Sadettin Saran zaten zaten yani programda benim adım da geçiyor yani e, zaten, sen, karşımda o, say, sen zaten sen tam karşında oturuyorsun zaten benim de. durumumu düşünün sevgili dinleyiciler ne kadar yıpranıyorum yıpran yıpran yıpran evet ee, evet canım şimdi sana çok güzel bir parça ayarladım. Bu o işte, parça senin için geliyor. Sabah sabah çıktı adam karşıma. O kadar güzel adamdan bahsettik çıktı yine. Ne çıktı ya? Leonardo DiCaprio. Uh -uh. Yaşlı hali reklamda oynuyor ya. Kocaman fotoğrafı çıktı gazetede. Karışım. Ben sana çok güzel bir parça ay ayarladım. Ayarla da bir unutayım Leonardo DiCaprio'yu. Böyle yumuşumuş bir şey dinlemek ister misin? İçin rahatlasın. Sana bir dafi dinleteyim. Aa çok güzel olur hadi. Bak dinlet. sana bir Duffy'den. Ee, tabii ki neyi dinledim? Stepping Stone'u hemen hazırladık. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeterli, yeterli. Alacağım bunların instrümanlarının ellerinden. Hemen abartıyorlar, hemen abartıyor. İki enstrüman bulunca nasıl abanırız, nasıl abanırız? Böyle basıyorlar ya. Or orga böyle basılır mı ya? Üçüncü günden kaç şey bozuldu. Bu adamın, neydi bu beyefendinin adı? <gülüyor> Close Enemies. Close Enemies'in kaçıncı orgu? <gülüyor> Hepsi kırıldı. Yok canım, example bu. Close Enemies dedi parçanın adı da. Tamam işte yani. Yani. Close Enemies'de harcayan kaçıncı evet. şey? Basıyorlar orada şeyi. Abanıyorlar da abanıyorlar. Abanıyorlar, abanıyorlar oradan yukarıdan. Abanmayın. Synthesizer bilmem ne falan filan. Paşe bütün bacakları kırılıyor şeyin. Orgun. Orgun. Kork. Kork markaydı değil mi? Bir daha TB TB. TB TB <gülüyor> TB. Vallahi ama Oktay ondan sonra bir sürü bütün org markalarını saydırmak zorunda kalacaksın dünya üzerindeki. Ki onu yapamayacağımıza göre, göre yani, yani bir rıza silahı alıp onu diyelim tek çatı altında toplamış oldu. Onun bir sürü orgu vardı. Kesin bütün markalar vardır onda. Onu da buradan sevgiyle almış oluruz silahlı poliyi. Ne yapıyor acaba Rıza silahlı poda ya? Bilmiyorum, bir şey yaparız yani. Ne? Bir yerlerde çıkıyor mudur acaba öyle bir sanatçılar çıkıyor ya bazen. Bakayım çıkmıyormuş yok der. İçin rahat olsun yani kaçırıyorum diye. Meraklarımla şey, şey yapmıyorsun ilgilenmiyorsun. Ya ağrıdan ufo geçti haberimiz yok ağrıdan diyorum. Ağrıdan mı? Ağrıdan ufo geçti. Önceki gün çekilen e, site özel. Üçen site Ankara'dan geçti diyorlardı. Bulut bulut bulut mu ki bulutmuş, bulutmuş dediler e işte. İşte o direkt otomatikman şeydeydi. Ağrı i̇şte üzerinden devam etti. E, bu cisimler çekilen fotoğraftaki cisimlerin bugüne kadar alınmış en net UFO yani parantez içinde tanımlanamayan uçan nesne kapa parantez görüntüleri olduğu iddia ediliyor. Her şey olabilir yani. Şey ben fotoğrafa bakıyorum şöyle bir bakıyorum. Minnak minnak beyaz noktalar var. Bu da onun hareketini gösteriyor. E sormamışlar mı hemen bir uzmana sorsalarmış. İşte bunlar hep bilmiyorum Hakan Bey tatile çıktı herhalde. Haktan Bey mi? Haktan Bey hep bana o Hakan. Yok Haktan mı? Bey televizyonlardaydı şeyde. Be. Gene mi? 21 Aralık sürecinde. Tamam 21 Aralık be. sürecinde televizyondaydı. Ondan sonra istirate çıkmıştır. Daha ne olacak? Büyük sessizlikler. Sizi korkutmasın <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Arda Turan dün nişanlandı. Nişanlının ee, nişanlılarımızı tebrik ediyoruz. Ay canım sıkıldı şunu okumak. Şey yapmak istemedim ee, Okuma zaten Ardutura'nın nişanlılık haberini Yani, yani değil mi yani, okumadığımız bir şey var. değil yani, şey yani Bugüne bugün kadar da... sanki her güzel haberi okuduk da bir bunu okumadık Ne ee, bu ya Tibet'i Arabi protestosu Geçeniz Ne bugün böyle bir keyfimiz yok gibi Oktay Yok gibi neden acaba yani Her şeyimiz var bir keyfimiz yok Yediğimiz Cuma. önümüzde Halki... yemediğimiz ardımızda halbisi. Burada olduğumuzu düşünüp mutlu olmamız lazım. Yani Neşve evet. için ne yayınımızı yapmamız lazım. Sevgili dinleyiciler yani. valla öyle yani. Burada olduğumuzu, buna da şükür. <gülüyor> Cuma günü gireceğiz bu konuya. Ya bir şey diyeceğim senin Ağustü bir arkadaşın vardı ya. Evet. O nereye gitti ya? Niye? Daha doğrusu nereye gittiğini biliyorum da gelmiyor muydu bugün? Hocam o İzmirliydi bildiğim kadarıyla bugün değil 28'inde geliyor. 27'sinde geliyor, yarın geliyor. Yarın mı gelecek? Evet. O ne bileyim işler garanti kadar. Çünkü bana şöyle konuştu. Kadar, e, çarşambayı perşembeye bağlayan gece geliyorum dedi. O kadar da net konuşur. Hangi gece? mesela çarşamba Yani tam çarşamba gecesi mi yani perşembe mi? Hiç öyle kafada soru işareti olmasını gerek kalmadan Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece geliyorum dedi. Yani kafada soru işaretleri yoktu. Şu anda bir aklıma gelince bir hatırlayamadım sadece. Sana söyledim mi diye. Çünkü siz sonuç olarak aynı stüdyoyu paylaşıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Ya Oktay şu geçtiğimiz günlerde çıktı ya. Evlerinde bilmem kaç günde 400 yangın çıktı falan filan diye. Ha evet. Şimdi yangınlar durmuş eşyalar oynuyormuş yerinden. Ee... Taşasınlar. Yani benim ilk duyduğum zaman da verdiğim tepki. Taşındın efendim. Çıktığı yerlerde de yangın oluyormuş. Hep o tür şeyler oluyormuş. Ee, nasıl? Taşındığı yerlerde mi? Taşındığı yerlerde de evet aynı şeyler oluyormuş. Bakalım nasıl olacak diye göreceğiz diye bekliyorlar. Olardı onu açık Bir de taşınamıyorlarmış artık kimse vermek istemiyor şimdi sen E sahibi olsan. Doğru. Yani Oktay. Şimdi yarın öbür gün mutlu haberler de veririz sevgili dinleyiciler. Evet bitti hadi ben kapatıyorum. Kapatmayalım da. E kapatalım kapatalım. Şey yapalım. Bu mevzuyu kapatalım biz. Kralı Charles Sterling ölmüş. Oktay ölüm ha, haberlerimi öl vallahi billahi şey olacak. <gülüyor> Ter oyuncularının kralı diye geçiyor. Seni neşferendirecek tek adam listemde var. Kim? Phil Collins tabii ki. Yani. Phil Collins kendisinden sıkılmış durumda seni neşferendiriyorsa vallahi bravo. Modern sabahlar. Modern sabahlar. sabahlar. Hep sizden bahsediyorlar. Siz hiç hiçbir şeyden bahsetmiyorsunuz. Ee, bahsedemez olduk bahsedemez olduk neden çünkü hava sisli. Hava sisli puslu. Dün akşam hakikaten birden Ankara'yı e, sis pus etkisi altına aldı. O ne çiz ama bazı yerlerde de hoş görüntüler var. Aa öyle değil mi? Yani e, yıllardır benim arkadaşlarım var. Yıllardır bu havayı bekliyor. Sokağa çıkıp Çünkü e, pusu havayı mı seviyorlar? Video çektiler. E, bir grupları var onların da müzik grupları. Hmm. <gülüyor> Tam öyle bir şeylik hava yok mu ya? Böyle bir elektrik klipli hava var yani dışarıda. Tabii işte elektrik lambaları e, çok hoş görüntüler verdiler. Sadece elektrik lambalarına teşekkür ederiz. Sadece elektrik lambaları da değil. Yani böyle mesela bir Anadolu Rock grubu düşünüyorum ben. Tamam zaten orada mesela işte sis, sis makinesine arka. gerek yok. Adam doğal sisin içinde yapıyor. E, tamam işte yani ama doğal yani. Doğal Sonuçta yani. sis makinesine doğayı taklit eden bir şey. Yani şimdi çok, burada... güzel, çok mantıklı Abi... söyledi nokta. Doğayı taklit ederek yaptığımız şeylerden biri neymişti? Sis. sis makinesiymıştı. Sis ve bunun makinesi. Yani çık şu havayı değerlendir ya. Yani gerçi yüksek yerlerde Yüksek ee, yüksek yerlerde büyük sıkıntı oldu Baya bir sıkıntı varmış Baya baya sıkıntılar bayağı, vardı Gün akşam saatlerinde ee, birden bir sis çöktü şehrimiz Birden üstüne, bir sis çöktü Ankara'nın üstüne Sabahta anladığım kadarıyla ee, devam ediyormuş Ben çok şey yapmadım ama Hissetmedim ama Ben de hissetmemişim Oktay i̇şte ama Bizim sis, ilgimiz yok ilgimiz, ilgimiz. Evet, Hava durumunu artık ben ya, ha, Geçti artık onlar çok ilgilenmiyorum mu diyorsun? Artık ilgilenmiyorum. Soğuk, puz, kar, yağmur, çamur, don. Hiçbir şey fark etmez benim için artık. Yaptın mı artık peki? Artık bu noktadan sonra hiçbir şey fark Ne yaptın mı? E, e, KGS'ni HGS'ye çevirdin mi? KGS'ni HGS'ye çevirmedim. Çünkü OGS'm olduğu için otomatikman benim HGS'mi almam. Senin almama... OGS'n var? <gülüyor> Ayıptır söylemesi OGS'm var. Yok hiç ayıp değil de. E... Zoruna gitmesin yani biraz Kısır. oktay... Tamam. Yani. Şafan banka... mı kalmış mı diyeceksin fare en sonunda. Yani şafan yani. mı kalmış aslanım? Yani <gülüyor> ne diyeceksin? Bir de yayında olduğumuz için bir şeyleri söylemeyeceksin. De. Beraber mi yani? En sonunda ayakkabılarımızı bağlıyoruz. <gülüyor> banka işler. hediye. Etti. Ne yapayım ben bir şey yapmadım ki. Banka hediye mi etti? Hı -hı. Vay be. Ne ne kadar şey yapıyorlar sana Ülkemizde ya banka. Bizde çok güzel bankalar var. İnsana ne hediyeler veriyor. En güzel hediye OGS'ymişti. Vallahi ben çok mutlu olmuştum. Hiç para vermedin mi sen OGS'ye? Tabii ki hediye etti. Yani kartı hediye etmiştir ya. Öyle bir para vermeden OGS almak diye bir şey yok. Belim meblağının üstünde harcama yaparsanız emin olun beyefendi dediler. Oktay Demircen hayal bile edemeyeceği olaylar. Yok be o kadar da rakamlar değilmiş. Hayır ben öyle bir şey bilmiyorum. Hem OGS'i depozitosuz verdiler. Evet. Hem de içinde yüklü şey yüklü mi var? Yüklü meblağda biraz para, ziynet eşyası <gülüyor> ve biraz da tabii ki. Çok özür dilerim Feyruma. Molgulgur falan onlar da verdiler. bu bankanın çıkarı ne o zaman? Bu banka benimle iş yapmak onunla yani arada be. beni görmek. Onun dışında başka bir çıkarı yok. Buradan e, Fahir Önüş'te iş yapmak Bankalarla flörtleşen adam. Senin öyle bir durumun var yalnız Fahir ya. Ben banka, banka severim. Banka ve bankacının dostu. Yani bugüne kadar e, ben e, Fahir'i arayıp da e, terslenen tek bankacı gördüm. O da Fahir değil Fahri dediği için. Yani... <gülüyor> Sizce çok ufak tefek ya da birilerine göre ufak tefek olabilecek sorunlar Fahir'in bir şeyi yani yıkmasına sebep oluyor ama yani yıkmadığı zaman da karşıdaki sonuna kadar da götürüyor buradan. E, Oktay benim zaaflarımı lütfen şey yapma ya. duyurulur. Benim, benim yumuşak karnım var yapma lütfen ya ondan sonra abanıyorlar bütün gün o telefonla konuşuyorum. Kırmayayım diyorum. Kırmayayım. Ya benim bak yumuşak o tip bir şeyim yok ama dün ben de beni emlakçı tersledi biliyorsun. Tehmetten Telefonda durup dururken azar işittim yani öğleden sonra e öğleden Sen sonra. önce gidip onun suratına telefonu kapatıyorsun o aradığında E ne yapayım aradı. canım yani şey değil de Hiç daha önce konuşmadığımız bir e telefon numarası Benim nereden aradığımı da bilmiyor Öyle bir şey oldu Senin sen olduğumu da bilmiyor Niye öyle yaptı o kadın ben anlamadım Niye yani. öyle yaptı ki acaba onu bir sormak Çok lazım Çok da kibar konuştum sen de duydun yani bilmiyorum yani ama O, o sırada hala sinirliydi bana yani siniri geçmemiş Aman ateş olsa cürmü kadar yer yakaladı ya Öyle öyle tabii de Buz yani. gelir, turizkider. Ee, evet, hadi bakalım biraz o zaman ee, biraz da bir şeyler senden. Biraz biraz nelerdi <gülüyor> acik senden acık benden de i̇şte, Hindi yetiştiricileri bu sene Vallahi güzel patlattı güzel sağlam satış yapmışlar. Hadi ya. Bu arada bunların hani daha palazlanmadı palaz palaz dedikleri şey Hindi avrusuna galiba palaz deniyormuş. Allah Allah. Vallahi billahi yani böyle hani bizde e, ne derler ona. Hmm. Ee, siz nasıl diyorsunuz Oktay? Böyle Türkçe'de mi? Türkçe'de. Sen ne demek istiyorsun? <gülüyor> ya böyle hani piliç piliç. Bu tavuklardakine piliç deniyor galiba. E, hindilerdekine de palaz deniyor. Hmm. Tahmin ediyorum, bilmiyorum. İstersen bak da bir yanlış bir şey Levent söylemiş olabilirim. Yavuz Bey'e teşekkür edelim. Hemen yazmış vallahi. Şak diyor. Bu bu herhalde Levent Bey'in Twitter'ında Draft olarak duruyordu bize bize gönderdi. Palaz konusunu açtıkları zaman göndeririz diye güvercin yani kuş yavrusuna deniyormuş özellikle güvercin demiş. Özellikle güvercin. E, Hindiler de kategoriye giriyor mu girmiyor mu? Öyle bir şey yazmamış kısa zamanı. Ya e, o zaman yani hayır ama adam o zaman ama üretici hata aldı. Üretici hata alıyor. Üretici palaz palaz deyip durmuş açıklamasında. Bakayım, onu bir düzeltebilir ben, miyiz? Bir düzelteyim ben onu bakayım ee, olabilir. O zaman. Hindi yavru hindi diye bir şey var mı ya? Hindi yavrusu var mı? Her mi? şeyin Öyle. yavrusu çok tatlı valla. 2000, 3000, 5000 bu sene hindiye Ya hindi ne? Çok özür dilerim de valla seven varsa çok kusura bakmasınlar. Hindi yani, tabi ki canlı seven vardır da. Bence et olarak. Et mi? olarak çok çirkin bir et değil mi? Lütfen çok özür diyeceğim. ya yani beyaz et desen beyaz ete girmez. Kırmızı et desen renginden dolayı belki giriyormuş ama beklenti insanın bir anda düşürü veriyor. Yani lütfen. Doğru. Vallahi Doğru. hiç gerek yok hindilerle şey yapmıyorum. Güzel güzel yaşamaya devam edelim. Hindiler, indileri canlı seviyoruz. Hindileri yani. canlı seviyoruz. Bu sene keşke hindi işine girseydik. Çok paralar kırabilirdik ama olsun canımız sağ olsun. Geç sarsın. kalıyoruz. Geç. geç kaldık. Geç kalıyoruz. Yani şu 26 Aralık'ta gelecek şey mi? Felaket mi? Evet. Üstelik de yani. İşte. Benim hatam Oktay özür dilerim. sene inşallah halledeceğiz. Kaz, ördek, güvercin gibi kuş yavruların civcivlikten sonraki durumuymuş. Yani ergen... Ha işte piric dedim, dedim dedim kaz e, başka kaz, ne kaz ördek güvercin kaz ördek tavuk, güvercin tavuk devşedi şey mi ben gidip o yetiştiriciyle konuşacağım yanlış yanlış bilgiler veriyor ya aynı palaz. zamanda erkek erkek ismi olarak da kullanıyormuş. palaz oğlum palaz <gülüyor> palaz palaz palaz güzel bir de şey bir isme ha böyle oturaklı palaz mı Hı -hı. palaz bey geldi mi henüz gelmedi bak palaz e. buyurun ben palaz Sevgili dinleyiciler değişik kullanımlarını dinlettik. Pazardan palaz aldım teşekkürler. <gülüyor> güzel canlı gürbüz şişman anlamındaymış bir. Aa. Bir de dağınık anlamında. Ha palaz pandırası dedi. ayakası yoktur herhalde ya, değil mi? O apar topar anlamında palaz pandras. O zaten S ile galiba değil mi? Evet palaz. o palaz. Palaz Türkçemize güzel kullanır bu palaz ayrı bir konu. Ay içim dahacık palaz diyecek olursam valla şuracıkta bayılazağım. Şuracık da bayılacağız hem. O zaman kapat şey. çünkü bende daha bir sürü bilgi var. Kapat, balazla ilgili konuşmayalım. En az mikrofonlarımızı kapatalım öyle konuş. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Pardon ne bu Faiz? Bu bunlar dans şarkıları ya böyle değişik böyle mesela saat bitiyor ya yani böyle biraz eğlenelim falan böyle. Hani çok el, iyi ya onu çok. Biraz çok böyle güzel bir, oldu. bir şey bak mesela. Aç bak. Yalnız Fahir bir şey söylemi mi? Bir ya, get öyle. it right fon değil yani. Sonuçta bakıyoruz bizde değişiklikler olsa. Çünkü hep get right, hep get right, hep get right. Bir noktadan sonra Nereye get it it right yani. da yeterli yani. Bitiriyoruz sadece söylemek istedim. Çok ee, teşekkür ederiz. Son olarak söylemek Fahir. istediğiniz bir şey var mı Oktay Bey? <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Bugün de mikrofonlarımızı açtınız Fahir Bey. Öncelikle size. Sonra Ana, estağfurullah bizimle elimizde mi görmüştür? Ben artık bundan sonra böyle her gün program sonunda uzun uzun ona teşekkür edeceğim. Çünkü burada et. olmaktan mutlu olmamız lazım. Evet aynen öyle. Bugün de sesimiz çıktı yani. Bugün de sesimizi çıkartabilene aşk olsun. Çünkü biliyorsunuz sesim kısık benim bir süredir. Evet. Yani onun da etkisi var tabii. Niye o zaman ee, tamam yani yarına böyle. gerek tedavileri yapıyoruz. Evet yarına. <gülüyor> yarına a, bir şekilde yaparız yani programımızı falan filanımızı hiç ona göre ayarlayalım. Sıkıntı olmaz. Size girmeyin. Size girmeyin sizde kalmayın. Oo! Oo! mükemmel bir gün olacak.